hitta dediğimiz düzenin düzeni koymanın önemine işaret ediyoruz. Yani Müslümanın günlük yaşantısını plan ve program içerisinde düzenlemesini kastediyoruz. Buna dair şuurlu olmasını istiyoruz ve teşvik ediyoruz. Bu din ile amel etme ve İslam'a hizmet etmede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 ona sımsıkı yapışan, hayatlarının merkezi kılan, işlerinin başlangıç noktası kılan insanları, müminleri övmekte. Bakın şöyle buyurur Araf suresinde. Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz iyiliğe çalışanların mükafatını Kati surette zayi etmeyiz.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 mümin kullarını hayırda yarışanlar ve ellerini çabuk tutanlar olarak nitelendirmekte. Bu şekilde vasıflar e, onları vasfetmekte. Ayrıyeten salih ameller hususunda çabuk olmalarını emretmekte. Çünkü salih ameller arkadaşlar günahları siler ve cennetin kazanılmasında bir sebeptir. Ve şöyle buyurur Allah Teala: "Rabbinizin mağfiretine yani affına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 Sana fayda veren şeyle hırslı ol. Teşvik ediyor şimdi. Sana fayda veren şeyle hırslı ol. Ve Allah'tan yardım iste. Adize düşme. Sana bir kötülük dokunursa sakın şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Lakin şöyle de Allah'ın Allah takdiri böyledir. Böyle istemiş ve yapmıştır. Çünkü eğer şeytanın işini açardır. Allah Resulü Müslim'de gelen bu hadis-i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 bu da bir ibadet çeşididir diğer bir hadiste <gülüyor> ittakunnar ittakunnar ateşten sakının velav ki temretin yani bir hurmanın yarısıyla da olsa ateşten sakının femenlem <gülüyor> yecit <gülüyor> bir kelimetin tayyibe eğer bunu da bulamazsa biriniz güzel bir söz yani hayır kapısı her zaman açık arkadaşlar peki ciddi olmamız gereken yerler var bizim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 ve davetin vaciplerine yönelir. Nefsin haz ve huzuzunu bir kenara bırakır. Allah'ın şu ayetini tekrarlayarak yoluna devam eder. Kul de ki herli sebebiyle ed'u ila ala basiretin ana ve menittaba'ani ve subhanallahi ve ma müşrikin. de ki de ki işte benim yolum budur. Ben ben de bana uyanlar da Allah'a davet ederiz.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 Onların öğretilmesi için, irşadı için, yönlendirilmeleri için çalışmayı kast ediyoruz. Onlardan ihtiyaç sahiplerinin yardımlarına koşmayı kast ediyoruz. Mazlumlarına yardımcı olmayı kast ediyoruz. Allah'ın düşmanlarına karşı koymayı kast ediyoruz. Onların Müslümanlar hakkındaki planlarının ortaya çıkartılmasını kast ediyoruz. Şüphelerinin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 Ama savaş evet. ama savaş onlara Fars kılınınca azı hariç hepsi yüz çevirdi. Allah zalimleri çok iyi bilir der. Evet. Hazırlık yok. Temenni var. Bunun hiçbir faydası yok. Bilakis Allah'ın gazabına ve buğzuna sebebi. Yine nefsi cimrilikten, tamahtan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 ve ondaki Allah'ın hakkını bilir. İşte bu der Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem derecelerin en üstünüdür. Daha sonra devam eder. Kula Allah ilim vermiş ama mal vermemiştirdir. O da doğru bir niyetle. Şöyle der. Eğer benim malım olsaydı, fulan kişinin yaptığını yapardım der. İşte devam eder Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O kişi bu niyetiyledir. Dolayısıyla ikisinin ikisinin de.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 Üçüncüsü imkanı ölçüsünde ona ulaşmada çaba ve gayret sarf etmesi. Türkçe'ye burada isteme, umma, beklenti olarak çevirdiğimiz reca kelimesi yani bir şeyin bilim, yani bir şeyin istenmesi reca manasının Arapça karşılığı olarak reca kelimesi ile e, e, olarak tercüme ettik Türkçe'ye biz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 ağırdan almaz bu yüzden kar ve kazancı çoğalmıştır artmıştır işte kimin hali de zaten böyleyse gideceği yer akıbeti cennettir arkadaşlar bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ashabına doğru hitap ederek sizden kim bugün oruçlu olarak sabahladı deyince Ebu Bekir ben der devam eder sizden kim bugün bir fakiri doyurdu der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 zannetmez. Bakın İbrahim en-Nahi şöyle der. Kitapta 3 ayet vardır. Kitapta 3 ayet vardır ki bu üç ayet benim vaat etmeme mani olmuştur. Etemuruna n-nase bil birri ve tensunun enfusukum. İnsanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Bakara suresi 44. Ben <gülüyor> Hud suresinde geldiği gibi, işte yasakladığım şeylerin aksini yaparak size işte muhalefet etmek istemiyorum derdi Aleyhisselam kavmine. Ey iman edenler, Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyin için niçin söylersiniz? Maruf el kerhide de şöyle der Allah. Allah der, bir kul için hayır isterse